1281 numaralı konu, Osman Bin Ebil As'ın Hazreti Peygamber'in yanına girmeyerek arkadaşlarının hayvanlarını beklemesi, Osman Bin Ebil As şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e gönderilen Sakif heyeti arasında ben de vardım, Hazreti Peygamber'in kapısına geldiğimizde yolculuk sırasında giydiğimiz elbiseleri yenileriyle değiştirdik, arkadaşlarım, develerimizi kim bekleyecek, dediler, ancak hiç kimseden ses çıkmadı, çünkü herkes Hazreti Peygamber'in huzuruna girmek istiyordu, bunun üzerine yaşça en küçükleri olduğum için, siz girin develere ben bakarım, fakat bana, çıktıktan sonra benim de Hazreti Peygamber'in yanına girip çıkmam için devemi tutacağınıza dair söz vermelisiniz, dedim, söz vererek içeri girdiler, çıktıklarında ise, haydi gidelim, dediler, nereye, diye sordum, yurdumuza, çoluk çocuğumuzun yanına, dediler, bunun üzerine, ben çoluk çocuğumu ve yurdumu Hazreti Peygamberi görmek için terk ettim, bunun için de onu görmedikçe geri dönmeyeceğim, hem siz bana söz vermiştiniz, dedim, onlar da, o halde gir fakat acele et, biz sana da bize de yetecek kadarını sorup öğrendik, sormadık hiçbir şey bırakmadık, dediler. Böylece Hazreti Peygamber'in huzuruna girdim ve ''Ey Allah'ın Rasulü, bana dinimi öğretmesi ve beni onda fakir kılması için Allah Teala'ya yalvarır mısınız?'' dedim. Hazreti Peygamber ''Ne söyledin bakayım?'' dediler. Sözlerimi tekrar ettiğimde de ''Sen, arkadaşlarından hiçbirinin istemediği bir şeyi istedin, git, sen hem onların hem de yanına gelecek olan kavminin büyüğü ve emirisin.'' buyurdular.